geldin hapishanesi oyuncularına, bir kere daha atölyemize. Uzun sürelerden sonra tekrar söyleşeceğiz. Ee, bugün ayın 27'si, 27.8. 2010. Bu tarihi özellikle söylüyorum çünkü e, bu tarih bence burada anlatacaklarımla çok bağlantılı ve çok önemli bir tarih olacak. Ben öyle düşünüyorum. Ki bunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Senin çıkan bir kitabın vardı biliyorsun. Bayraksız İstediğiniz istila şuradan göstereyim de bayraksız istila bu kitapta bir sayfa var sadece bir sayfa ama bu bir sayfa aslında çok emek verilmiş bir çalışmanın ürünü bu bir detay gibi gözüküyor bu kadar kalın bir kitapta ama e, bu detayı seninle bugün konuşmak istiyoruz bu detayı açmak istiyoruz çünkü bu detay bence Türkiye'nin düzenini tablosunu ortaya koyacak bir detay ben eğer izin verirsen o Bayaksız kitabındaki o sayfadan bir bölümü aktarmak istiyorum ki söyleşimize öyle girelim. Büyük endüstrinin kurulması ve yerel küçük endüstrinin gelişmesi için gerekli olan madenlerin Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunduğu dillere destandı. Devletçe işletilmekte olan madenler hasılatının bir kısmı olduğu için kullanılırdı. İkinci Abdülhamit devrinde Madenler Nazırı Selim Melhame Paşa'nın top dökülmesi için tophanenin ihtiyacı olan bakırı vermeyerek hükümete danışmaya lüzum görmeden ve borsa fiyatında dikkate almayarak Avrupa'ya sattığını Sayık Paşa hatıratında yazıyor. Özellikle 20 asırdan beridir işletilmekte olan Ergani bakır madeninin durumu dikkate değer. Yılda 6 bin tonluk bu bakır üretiminin Avrupa savaş endüstrisine akıtıldığı ortadadır. Bu bölge yakın doğuda kurulan imparatorlukların adeta darpahanesidir. Savaş sanayinde kullanılan bakırının dışında bölgenin krom yatakları da Alman savaş endüstrisini beslemiştir. 1930'ların ikinci yarısında bölgede gelişen olaylar, Dersin'den tüm bölgeye yayılan nüfusun tehlike olarak algılanması, bu dönemde Nazi Almanyası ile kurulan ticari, ekonomik ilişkilerin görünür olmayan askeri yönü krom politikle yakından ilgilidir. Bölgenin krom politiği ile bütünleşen, diğer maden varlıklarını da denetim altında bulunduran, bir yerel ve uluslararası şebekeleşme mevcuttur. Alman silah endüstrisinin temel ham maddeleri arasında bulunan kromun daha sonra da önemini koruduğu vakıadır. Özellikle Osmanlı Bankası, Anadolu Demiryolları, ittihapçı kodamanlar çizgisinde İş bankasının akan süreçte bu büyük servet kaynağı üzerinde sürekli ve titiz bir denetim kurulmuştur. CHP'nin önüne gelen ailelerinden güvenilir şahsiyetler, Etibank üzerinden bölgede görevlendirilmişler ve ne ilginçtir ki hatıralarında krom politik konusunu ağır bir sansürle kapatmışlardır. 1967 İsrail-Arap Savaşı sonrasında bu bölge Kronumuzun ağırlıklı olarak İskenderun limanından İsrail'e nakledildiği ise kuşkudan ötedir. İsrail savaş endüstrisinin hangi ham madde kaynaklarıyla kurulduğu sorusunun cevabı Türkiye'dedir. Peki Suat, şimdi burada sorayım sana, bu cevap Türkiye'de Bu cevap Türkiye'de, bu cevabın büyük bölümü, biz de birazdan bunun ayrıntılarına e, gireceğiz. E, Kron Politik e, ilk kez e, burada, bu kitapta kavramlaştırıldı. E, bu, bu başka yerde kullanılmış bir kavram değil, bunu özellikle belirtelim. Tabii konuya girmeden önce birkaç noktaya değinmek gerekiyor. Öncelikle bir teşekkür, bir hak teslimi bir ismi almak istiyorum. Bu konular hakkında benim dikkatimi yoğunlaştıran, ilgimi çeken titiz araştırmacı Lütfü Ergen eğer, buradan sadece kendi adıma değil, bize kattığı aydınlık adına teşekkürler sunuyorum. Titiz araştırmalarına devam etmesi ee, hepimiz için e, önemli olacak. Emeğine e, alın termi e, e, kattı. E, pek çok e, bilginin e, toplanmasında e, onun çok büyük e, katkıları oldu. Hakkını teslim etmek ve e, bu çalışmalara devam etmesini e, e, dilemek. E, bunu e, vurgulamamız e, bence bir e, zorunlu. Çünkü e, e, böyle Küçük bilgiler toplana ancak büyük e, bilgi harmanlarına e, evet. ulaşabiliyoruz. E, bu çalışmalara e, değer veriyorum. Buradan e tekrar e, selam gönderiyorum ve bir de ithaf var. Şimdi e, e, sahtekar e, Türkiye'nin e, kapitalizmi, kontrol kapitalizmi, hayırsever kapitalizmi son zamanlarda e, iş kazaları adı, adı altındaki ekonomi soykırımın e, üzerine e, kendi basın tekerlerini örtme çabasında geçenlerde e, Ömer Çetin adlı bir e, Kardeşimiz 30 lira gündelikle çalışan bir üniversite öğrencisi iş kazasında öldü. İş kazası diyorlar. Iş kazaları değil, bunlar iş kazalar ve bunlar iş katliamlar. Ve Türkiye bir ekonomik soykırımla karşı karşıya. 2009 yılında 250 bin iş kazası oldu. 40 bin ölüm ve yaralanma vakası var. Bunu belirtelim. Ve bu çalışmanın emeğini Ömer Çetin'e ithaf ettiğimizi belirtelim. Onun şahsında Türkiye'nin zahmet keşlerine ithaf ettiğimizi belirtelim. Bir de çok ilginç bir vakadır, Abdullah Işık adlı bir üniversite öğrencisiyle söyleşi yaptılar. Böyle 7-8 kat alçıdan etkilenmesin diye inşaatta kitaplarını sarmıştı. Ercişli bir çocuğu, bir Türk Üniversite öğrencisi. Açtı açtı o kitapları bir battı. Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin düzeri evet. bir televizyon röportajı. Evet. Bu müthiş bir andır. Bu bir buluşmadır, bu bir kenetlenmedir. Ve sadece bu görüntü bile bize pek çok şey öğretiyor. Bunları belirterek başlıyorum ve nereden başlıyorum? Şimdi yöntemden başlıyorum, biz burada ham madde konuşuyoruz. Evet. Ve konuştuğumuzun kendisi de ham madde. Biz burada yer yer teorik tespitler elbette yapacağız. Belki sentezlerimiz de olacak, kavramlaştırmalarımız olacak. Ama örneğin şu kitaptaki gibi sadece bir kronolojik dizge, bir e, akademik adat içerisinde e, konuyu ele almayacağız. Bu konu e, yer yer bizi e, savuracak, e, yer yer denmeyecek, toparlayacak. Kimse burada e, bir dizgenin e, böyle e, akış içerisinde net anlatımını beklemesin. Bu bir ham madde. Bunu alsınlar, yolusunlar. Bunu e, insanlara öneriyoruz. Araştırsınlar, peşine düşsünler. Ve bunu yaparken de akademik zorbalığın, akademik e, Asalet kendine kendilerine getirdiği kapalılığın dışına çıksınlar. Bunu yoğursunlar. Bunu yoğururken e, e, e, mesela üzerinde e, dursunlar. E, bunu istiyorum. Burada bir ham madde sunuşu var. E, bu ham maddeyi bir teorik ham madde e, biçiminde değerlendirmek e, mümkün. E, ama tabii e, bu kendi içinde şöyle bir gizi de saklıyor. Ham madde diye bir karanmıyor. Ham madde kavramı kapitalizmden... E, sinsi, kavramsal icatlarından biri. Niye? Çünkü emeği buradan dışlıyor. Sanki bunlar doğada kendi halinde bulunan e, bir takım değerlermiş. Hayır. Ham madde dediğimiz doğadaki bütün o önemli, değerli e, varlıkların işlenmesi için insan emeği gerekir. Çünkü e, bunlar doğada saklıdır. Ve bunları e, saklı olduğu doğadan e, çıkarma çok büyük bir zahmet gerektirir. Çok büyük bir emek gerektirir. Öyle sunulur ki bir yerlerde ham maddeler var o ham maddeler gidiliyor. Uygar, özellikle batı e, e, kapitalizmleri tarafından, e, vahşilerin elinden e, e, alınıyor. Onlar o şekilde işleniyor. Bu tabi tarihin en büyük alanlarından biridir. Ve bunda bize şu şekilde yuttururlar. Ham madde savaşları oluyor. Ham savaşları falan yok. Ham madde bu. Ham madde üzerinde hangi halk tek başına tutmuş demiş ki e, bunlar benim tek elimdedir. Size vermiyorum, savaşıyorum. Hammatta katliamlar var. Hammatta ada altında büyük halkların emeğinin yok sayılarak buraya el koyma e, hakkının medeniyet adına e, kapitalizmde görülmesi ve bunun e, çok büyük emperyalist stratejilerle e, tarihin değişik dönemlerinde ortaya çıkması var. Ama bu kadar değil. Biz tarihin e, e, emperyalizmin kadim kökleri dedik bir tarih vurgusu yaptık. Onlar daha geriye Nerede başladı onların işte bu uygarlık dedikleri sosyal iş bölümü, katmanlaşma, sınıflaşma ordusu? Ergani Çay mesela. Bakıyoruz. Neolitik çağın ilk evresinden itibaren burada karmaşık ve tabakalı bir toplum yapısı var. Dünyanın ilk kent meydanı Ergani Çay Ve zenginliğe, statülere göre evler ayrışmıştır. Konutlar e, ayrışmıştır. Şimdi e, sosyal organizasyonun e, en tepesinde bir yönetici e, sınıf bulunur. ki bu sadece oraya da değil. Bakın Halman Çemi, Batman, Nevadçi, Çori, Urfa, Çayönü, Diyarbakır, Ergani, Göbeklitepe, Urfa. Bunlar son derece e, önemli ve sadece işte e, konut mimarisi e, veya konut veya konut mimarisinin veya konut mimarisinin işte çeşitli e, Toplumsal statü e, e, farklılıkları ötesinde de değinme işini bilirken mesela tapınak burada, e, kent meydanının orta e, yerinde e, duruyor. E, ciddi bir sosyal iş bölümü, ciddi bir sosyal katmanlaşma ve bunun ötesinde ne var? E, sınıflaşma var. Şimdi, ne ilginçtir. Şöyle bir e, durum. Bu ıı, tapınağın bir ekonomik işleri ıı, yerine getirmesini de ötesi. Ben dediğim gibi, o ıı, sosyal farklılaşma, o zenginlik farklılaşmasını meşrulaştıran bir yönü de var. Yani din, daha başlangıcında metaloji ile yoğruluyor. Metaloji, ıı, kapitalist uygarlığın bir icadı değil. Bu anlamda maden işleme, bu anlamda metafizikler, bu anlamda dine yoğrulan metafizikler, metaloji iç içe. Metalolojisi olmayan bir toplumun metafiziği ve dini olamaz. Yani karmaşık bir sosyal örgütlenme e, ve bu temelde sınıflaşma, bu sınıflaşmayla iç içe geçen metafizikler din olur. Metaloji ve din iç içe. Ve en fazla iç içe geçtiği bölge orasıdır. İmparatorluklar darphanesi e, dediğimiz e, alandır. İlginçtir, burada uzak mesafe ticareti var. E, öyle ki, Öyle ki şimdi insanlar giderler Nemşehir'i bir televizyon dizisinden dolayı gezerler fakat başka noktaları merak etmezler. Zaten başka noktaları merak etmesinler diye o göz bağları çekilmiştir. O gidip gezdikleri bölge, örneğin Ergani Çay Ünü'yle çok kedi alışveriş Bakın ilginç. Orta Anadolu'da çatal ürün. Önemli bir merkez. Ve öyle bir merkez ki Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada Neolitik Çağ'ı kast ederek söylüyoruz. Obsidiyel ihracatı yapıyor ve bu yerleşmelerde Ervan kökenli bakır var. Toros kökenli çakmak taşı var, Akdeniz kökenli turk var, Gülek boğazından gelen kurşun var, Kızıldeniz ve Akdeniz'den gelen ee, deniz kabukları var gelişmiş bir, onların tabiriyle hal-madde ithalatı ve ihracatı var. Bir de böyle bir iç içe e, geçme sözü konuşurduk. Şimdi bu, bu, bu, bu bir e, e, önemli elleye işaret ediyordu. Bir birikim e, akıyor, geliyor. Nereye? İmparatorluklar dağhanesi dediğimiz o e, dünyanın e, içerisine. Şimdi bu tarihsel bilgi bu kadar. Bunu çok fazla e, er, üzerinde durmaya e, gerek yok. Zaten bunun ilgilileri takip ederler. Şimdi, şöyle bir durum var. Kapitalizm, tarihsel akış içerisinde finansal ve mali bir güç olarak ve büyük hammaddeler madde varlıklarını da bu düzenek içerisinde bir takım mekanizmalara bağlayarak, harisli olarak Akdeniz, Doğu Akdeniz'i kontrol eden, Bizans'ı kontrol eden, Karadeniz ticaretini kontrol eden İtalyan e, kent devletleri noktasında çok büyük bir e, birikim ve çevrim yakaladı. Yani Venedik, yani Cenova, yani Florensa bunlar Bizans'ı sömür geliştirdiler. O, biz, o sömür geliştirdikleri Bizans'ı aynı zamanda gelip bir de işgal ettiler başka seferiyle. Yeni getirmediler. 50 yıldan fazla bu da kendi Haçlı imparatorluklarını kurdular. Şimdi bu dönem birini de çok fazla incelenmez. Hangi kaynaklar el attılar? Örneğin el attıkları kaynaklar arasında imparatorluklar da O bölgenin bakır var. Erkanlın bakır var. Yani şöyle söylemek mümkün. Kapitalizmin bu birikim ederesinde en fazla dayandığı ana kaynaklardan biri bu bölgenin bakır. Nereye aktın? biri bu bölgenin bakırı. Nereye aktı? Trabzon. Ee, onlar Roma İmparatorluğu derler. Bizans derler. Her ne derlerse derler. Trabzon'a bir hat var. Ciddi bir hat. Ee, yani e, bu hat e, şöyle e, değerlendirilecek bir hat. Düşünün. E, Diyarbakır, Harput, o e, bölgenin bakır kaynakları nereye? Trabzon'a. Ve Trabzon bunun çok zengin bir şehirdi. Yani o dönemde seyyahlar bunu e, anlatırlar. E, e, bir defa Venedik kolomisi bir yerde. Cenenis kolomisi bir yerde. Yani, yani birbirleriyle çelişkiler olmasına rağmen çok zengin kolomilere sahipler. Karadeniz ticaretine hakim olmanın yanı sıra Kafkasya ticareti, İran ticareti ve e, bu çerçeve içerisinde bizim imparatorluklar darpahanesinin bakırı, gümüşü yapan müthiş bir gümüş yatağıdır. Böyle bir e, e, akış e, söz konusuydu. Ve e, Bizans ekonomisindeki stratejik piyasa, para ilişkilerinin bütün mekanizmalarını kapitalizm kurmuştur. Yani şöyle söylemek mümkün. E, Venedik, Cenova, e, Floransa, e, ben ona ilgisel birikim çağı e, demiyorum çünkü o kapitalizm birikim her sürektir. Yani ya e, ondan sonra el koyma bunlar çağımızda da zaten var. O bakımdan kapitalizmi böyle evreler e, şeklinde açıklamayı çok da e, anlamlı bulmuyorum ve e, bu e, merkezler Orta Doğu'nun odana öyle bir yerleştiler ki Orta Doğu'da dışarıya bağımlı az gelişmişlik olgusunun temeli o dönemde atıldı. Yani Bizans'ta İtalyan kapitalizminin Ceneva İtalyan kapitalizmi sözü çok doğru değil. İ, yani İtalya'daki kent devletlerinin e, oluşturduğu e, o e, kapitalist e, tüccar üniversitelerinin belirlediği e, bir e, çerçeveye oturdu. Ve Osmanlı İmparatorluğu Bizans'ın bu anlamda nöbetimde de Öyle bir iş bölümü ortaya çıktı ki bizi e, burada kendileri için e, ham madde akıtan bir nasıl söyleyeyim bir kaynağı kaynağa Sadece biz değil. Bu bütün Avrupa'da bunun için söz konusu. Gidin sürü yer koloniler var. Doğal ticaretinde. Tabii bu etkinlik sadece eee eee onlara daha sonra emperyalizmin değişik safhalarında da daha değişik mekanizmalar kuruldu. Buraya Britanya da girdi, buraya işte diğerlerde de girdi. E, bu servare e, yeri geldiğinde e, tabii ki e, değineceğiz. Şimdi Anadolu'dan geçen ticaretin önemli bir kapısı olan Trabzon büyük ölçüde Cenevizlerin iktisadi altındaydı. İran'da Kafkas ticareti büyük komnenlerin hazinesine para akıtıyor. Fakat Cenevizler bunu batıya taşıyordu. Şimdi böyle ki 1300'lerde bakıyoruz. Ee, Cenova'nın konsolosluğu var Tebriz'de. Sadece e, bu bölgeye mahsus değil. Şimdi burayı biz ne zaman dilimledik? 20. yüzyılda dedik ki burası İran'dır. Burası Suriye'de, burası Türkiye'de. Halbuki bu bölge iç içeri. Bu bölgenin dinamikleri iç içeri. Yani Trabzon'u Tebriz'siz anlayamazsınız. Harput'u Musul'suz, Kerkük'süz anlayamazsınız. Urfa'yı e, Bağdatsız anlayamazsınız. E, Diyarbakır'ı Halep olmadan kavrayamazsınız. İç içeri. Onlar kahruyor. Yani sömürücü olan kahruyor. Sistematimi buna göre e, kuruyor. Ve e, e, bu akış e, çerçevesinde önemli bir e, köşe taşı, önemli bir durak, ak koyunlarıdır. Ak koyununun merkezinde nasıl er kalitir? Dikare de varmışlar orada. Şimdi yıkık, karar ve dikkat et. İnsanlar çok fazla üzerinde duruyorlar. Sözde merkez diğer vakta. Çok da övünür işte orada sadece uzun Hasan Türkçe konuşulmasını. Hani, nece konuşacağım? Küçücük bir azınlık olarak gelmiş yerleşmişsin. Eğer sen zaten orada tutunabilmiş olsaydın, merkezin Diyarbakır olsaydı, ondan sonra sen niye orayı bırakın terbize kaçtın? Sebep? İkincisi, akrabalık bağlarına bir göz atalım. Şimdi, bakıyoruz buraya Benedik, elçi gönderiyor uzun asana. İşte 1400'lerin e, ortalarak. Katerina Zeno e, e, geliyor. Karısı e, Violente, Uzun Hasan'ın eşinin kuzeni. Uzun Hasan'ın karısı müteleffat Ravzal İmparatorlu, 4. Johannes Komnenos'un kızı. Uzun Hasan, Venedikler'in akrabalık işlerine e, sahip. Ve e, karısı Despina'nın kardeşlerine bakıyoruz. Uzun Hasan'ın karısı Kornaro, Loredano, Pirvuli gibi Venedik soyularıyla ilginç bir ilişkiler e, çerçevesi ortaya çıkıyor. Şimdi bu ilişkiler çerçevesi içerisinde ne oluyor? Ergani'nin yani o Bakır'ın e, e, bölgenin e, diğer zenginliklerinin akışını görüyoruz. Nereye? Trabzon'a. Nereye? Kapitalist kolonileştirme çerçevesi içerisinde oradaki e, Ceneviz, Ağurufra ve Vener. Sonra ne oluyor? Osmanlı Anadolu'yu söndük geliştirme tekeli bendedir diyor. Uzun mesafe ticareti tekerini ele geçireceğim diyor. Geliyor, vuruyor Uzun Hasan'a. Uzun asan kimden destek alıyor? Venediklerden. Yazışmalar var. Venediklerin verdiği toplar var. Havan topları var, diğerler var. Vaat ettiklerinin zaten küçük bir gönderiyorlar ama. Venedik buraya e, akraba olan elçilerin istihbarat raporlarıyla büyük hazırlıklarla e, e, gönderiyor ve onlar e, bu düzeneğin işlemesi, bu düzeneğin daha işlemesi için e, yeni bir takım e, e, ilişkilerin peşine düşüyorlar da istiyorlar ki e, e, Osmanlı tümüyle bir tekel olarak bölgeye el koymasın. Her zaman için parçalı e, olsun. O egemenler arasındaki, yani orta doğa egemenleri arasındaki e, e, deyim yerindeyse acente kapışmasından yararlansınlar. Çünkü bunların işi o ham maddeyi, e, işlemek değil. Bunların işi eğer e, orası bir tüccar boyu karşısı ise yani kent devletlerinin bir tüccar boyu karşısıydı ise buradaki imparatorlukların işi de oraya ham madde yapmak, aktarmak, bunu e, sağlamak, e, böyle bir dünya e, sistemi içerisinde kendilerine verilen iş bölümüne biat etmek. Bu bir biattır. Çünkü e, Bizans'ı neredeyse bütün kurumlarıyla içimizde el etmişiz. Ve o tarih böbetini biz de almışız. Ama Ak yolu da burada e, bir yere e, oturuyor. Şimdi i̇şte Akko yolu'nun gelip e, Diyarbakır'a oturması, Elazığ'a oturması boşuna mı Elazığ yani Yanlış harf oturması. Harfte Sara Hatun camii vardır. Uzun Hasan'ın annesi Sara Hristiyan kadın, Müslüman felci yok. Zaten e, Fatih e, Doğuya yönelmesiyle birlikte Fatih yan gider kadın, yalvarır, Fatih Valdem diye hitap e, kendisine. E, bu önemli e, Önemlidir. Çünkü Sara e, Hatun'un Hristiyan olduğunu elbette Fatih denir. E, bunu bir, e, bir kenara koyalım. Çünkü buradaki güç ilişkilerinin oluşumunda dinin ve metafizinin çok özel bir yeri var. Buna her noktada rastlayacağız. Metolojinin olduğu yerde, ham maddenin olduğu yerde egemenlik ilahiyatı temeldir. O olmadan hiç göremezsiniz. Çünkü sosyal hiyerarşiyi, sosyal iş bölümünü, sosyal katmanlaşmayı, güç ilişkilerini bu çerçeveler gerçekleştirsiniz. O bakımdan tabii ki Sara Hatun gelecek, para tutucu da yaptıracak. Bunda yadırganacak bir nokta yok. Şimdi, veledikler, Karadeniz'de rahatlıkla ticaret şartıyla uzun asanla anlaşmak peşindeler. Dediğimiz gibi, sonuç tabii istedikleri gibi olmadı. Burada bir bilgi var. Bol miktarda bakırla, bir miktar altın ve gümüş. Hasım olurdu. Bunu söyleyen e, Osmanlı tarihçisi Emder Ziyar. E, Emder Ziyar Karal. Buradan çıkarılan bakır Tokat'a sevk edilerek orada tasfiye olurdu. Bundan dolayı Tokat Bakır'ı denilir. Hiçbirisi yok Tokat'ta. Tokat'ta kanhaneler var. Yani Bakır'ı işleyen yerler var. E, o bölgeden da Dahlhanesi diyelim. Işte Ergani'de o bölgeden gelen bakır Tokat'ta işleniyor. Ve ilginçtir. Ee, Osmanlı tokata hakimdi ve taht kavgasına giren şehzadeler açısından tokat hatta en önemli hattı. oraya ele geçirdiğiniz zaman, aynı zamanda büyük bir bakır işlem de ele geçiriyorsunuz. Ve Osmanlı oraya kamayı soktu. Yani kalhaneler üzerinden ne oldu? At stratejik olarak zaten varlığımız sündürebilme noktasında çok ciddi bir e, problemle e, karşı karşıya e, kaldı. E, bunu belirlemek e, gerekiyor. Şimdi bunun yanı sıra imparatorluklar darpanesinde kilo demir var. Osmanlı'nın bu meşhur topları ana madde olan nereye e, e, bağlı? Kiloya. 16. yüzyılda bu toprakların ilk işçi giremiyor kiloya. Bilinmez. 2 yılda. 2 yılda. Tam şimdi 1.000 gönderilmiştir, Kirli'den. Oranın coğrafyası 600. Orada hiçbir, hiçbir coğrafi adın 5 paralık değeri yok. Çünkü o bölgenin coğrafi ve tarihsel bütünlüğünü unutturmak için dilimlere ayrıldı. Ben İmparatorluklar da panesiniyorum ama Kirli ilk e, grevin olduğu demir madenine sahiptir. Ve bu meşhur Osmanlı tophanelerinin ham maddesi Kirli'den gelirdi. Kirli'de bakıyoruz, bakır, gümüş, kurşun var. Şimdi e, burada şunu yapıyorlar bu madenlere mukaveleyle Osmanlı mütezimlere veriyor. Alın işleyin. İşte e, e, bunun üzerinden ya bana toplu karar para dersiniz de ya yani bu rezilliği, bu mütezim rezilliğinin e, detaylarına e, girmiyor. Zaman zaman ama mesela Gümüşhane, Keban, Ergani madenlerinin e, hükümet tarafından e, işlendiğini de e, görüyoruz. o da e, söz konusu e, oluyor. Şimdi ee krom diyoruz. İşte kromun e, önem kazanması e, e, Vagel'in adlı bir e, e, Fransız kimyacının 1779'da e, kromu e, metal haline, e, ayırmasıyla endüstri kullanımda tabii e, ön plana e, geçiyor. E, krom çok zengin bir madde. Kromsuz bir endüstri düşünmek e, mümkün değil. Tıpkı bakırsız düşünmek e, nasıl mümkün değilse e, şudur. Bir ansiklopedi bilgisi bakın. krom 2200 santigratın üstündeki sıcaklıklarda eriyen yeşil bir tozlu Asit, anhidrit rolü oynayabilir. Senelerce ne denildi? Türkiye'ye asit anhidrit giriyor, Türkiye'den eroin çıkıyor. Evet. Şimdi bu çarpıklığı biz burada düzeltiyoruz. Asit anhidritin kaynağı dünyanın en zengin krom yataklarının olduğu Türkiye. İmparatorluklar davranasındaydı. Biz bu bilgiye niye sahip olmadık bugüne kadar? Bize neden bu yalan söylendi? Asit-antidrit giriyor, er oyun olarak çıkıyor, silah takası var. Onun kaynağı da burası. Ve burada, şu anda dünyanın en büyük ilaç tekele olan, burada adını vermeyeceğim bir Alman tekele başrolü oynadı. o dünyanın beş büyük ilaç tekelinden biri. Yani Türkiye e, e, asit-antidrit ihracında burası. Ve o bölgenin insanı kromundan yararlanamazken, o bölgenin insanını dünyanın dört bir yanında eroin ticaretinin önde gelenleri olarak tanıtıyor. Bir bakın bakalım bağlantıya. Yani. İmparatorluklar darphanesinde neresi var? Lice var. Aynı zamanda. Peki Lice, Lice nasıl tanınıyor dünyada? Detaylarına girmeye gerek yok. Yani Lice'yi nasıl tanıttıklarını biliyoruz. Bir bununla tanınıyor, bir de NATO'ya sömürge valisini yetiştiren bir yer olarak tanınıyor. Ama bir tek kişi Krom politiğin asit-antidrit esası üzerine yükselen bir olgu olduğunu bilmiyorum. Ben krom politiklerken vurguyu kroma veya bakıra veya diğerlerine yapmıyorum. Bunun üzerinde şekillenen bir politik ilişkiler alanından söz ediyorum. Asit-antidrit notunu bu şekilde e, e, e, koyalım. Şimdi Türkiye'deki asıl ve en büyük rezerv Erganik. İnterland'ındaki Guleman ve Erkanik. Bunu aklımızda tutalım. Bu sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir rezerv. Peki Kron ne işe yarar başka? Kromsuz savaş sanayi olmaz. Kromsuz tank. Kromsuz uçak. Hiçbir şey e, e, kromsuz e, olmaz. Ölüm enternasyonelini krom besler. Dünya ölüm enternasyonelinin vazgeçilmezi e, kromdur. Şimdi krom denildiği zaman akla gelen nedir? Kul, Kul firması. Evet. Yani dünyanın en büyük evet. tüccarlar. Osmanlı kuru toplarıyla donan Balkan Savaşı'nda, Bulgar ordusunda da kuru toplar vardı Osmanlı ordusunda da o toplu yerlonsuna biz e, tanık olduk. Şimdi hep ne deriz? En üstüli Biraz derin Ben öyle en üstüli derdimi sözlerine falan çok fazla e, e, değer veren bir insan değil. Böyle derdimi lafı çok ucuzca kullanılmaz. Ama şunu biliyoruz. <gülüyor> Yani ben böyle endüstri devrimi sözlerine falan çok fazla ıı, değer veren bir insan değil. Böyle devrim rafı çok ucursa kullanılmaz. Ama şunu biliyoruz. Bakın şu, ıı, şurada çok önemli. Telgraf teller. Evet. Yani telgraf olmasaydı ıı, ıı, bunların ıı, ıı, küreselleşme dedikleri, işte birinci Bak, küreselleşme o dedikleri ıı, o büyük dalga 19. yüzyılda ortaya çıkmayacaktı. İki, ne? Trenvaylar. Evet. Demir çelik, Değil mi? Kurup nerede? Kurup, Kurup Osmanlı İmparatorluğunda Vatan Anadolu'daki kromların hemen e, ilk planda mühendislerini göndererek araştırmasını yaptırıp intiyazını alan kişi. Kaç senesin oluyor bu zaman? Bu e, aşağı yukarı, şimdi e, tarih vereceğim 19. yüzyılın e, sonları. Allah. Tabii çok erkek tarihlerde bunlar gerçekleşti. Tabii, ya, buralar, ya. Hangi cumhuriyet? Cumhuriyet falan yok. Cumhuriyet zaten bunu yapıyı yani e, demir yolu, Osmanlı e, demir yolu hatlarının döşenmesi zaten e, birebir e, e, Deutsche Bank ve Deutsche Bank'la birlikte böyle e, iç içe geçmiş muazzam Alman sermayesinin, Kuruklu'nun, Siemens'in, e, e, Dresner Bank'ın daha sonra e, hepsinin e, birlikte yürüttükleri bir iştir ve işin ilginç, yani Bir noktası da İngilizler ortak olmuşlardı. Pek çok işte İngiliz bankerler olmuştu, Fransız borsası, devreye girmişti. Bu çok boyutlu bir e, e, sönür Sistem, sistematiği kurulur. Burada tabi tacın incisi. Şimdi Frederick Krupp tarafından 1811'de küçük bir çelik döküm atöviyesi olarak kurulan Alman Krupp e, firması daha sonra e, muazzam e, ölçeklere e, e, ulaştı ve bakın Frederick Krupp 1826'da öldü. E, firmayı e, oğlu e, devraldı ve büyük bir imparatorluğa bir bölüm enternasyonel bir merkezine dönüştü. 1826 bizim içindedir. Yeni kereliğin tasfiyesidir. Evet. Ne kadar ilginç paralellikler var değil mi? Evet. Sen bir orduyu yıkıyorsun ondan sonra diğerini de teknolojiyle donatıyorsun değil mi? O teknoloji modernleştiriyor. O teknoloji, teknoloji nasıl bir teknoloji? Hepimiz o teknolojinin daha sonra nasıl biliyoruz. Alman silahlarıyla, Prusya militarizminin yönelgeleriyle ve eğitimiyle donatılmış bir ordu ortaya çıktı. Bir de ne oldu? Şu oldu. Helmut, Helmut von Moltke yani e, daha sonra Alman Genelkurmay Başkanı bir bakıyoruz 1830'larda 1836 e, e, e, 40 arası tarihler e, detaylarına gireriz kitaplarda da var zaten yani yanlış tarih söylemek istemiyorum e, burada, nerede? Harpuk'ta, nerede? Ergani'de ne yapıyor? oradaki insanları uygarlaştırıyorlar bir uygarlaştırma çerçevesinde Alman danışmanları oldu orada ve peki başka ne yapıyor, madenleri araştırıyor. Almanya'dan. ve bu şahıs daha sonra Almanya'nın yayılma projelerini çizen genel Çelik Çekilbeği'nde herhalde Alman Genelkurmay Başkanı oldu. Bunlar e, e, e, önemli. Şimdi e, biz burada tabii üç kıta avluntusu, üç kıta yayılan imparatorluğu avluntusu, bu avluntular Bunlar üzerinde e, duruyoruz ve hep de şunu söylüyoruz. Bakın, diyoruz ki biz biz padişahlarımızı halifeyi uyu düzenli sayarız ama esas olan şu. Şimdi imparatorun mektubu mufahamı olduğu gerekçesiyle 1396 yıldırım beyaz resmen Bizans imparatorunun varlığını kullandı. Ben akrabasıyım diyor. Evet. E, ondan sonra e, 1453'te Fatih Sultan Mehmet e, Roma imparatoru. Ondan sonra tabii 1699 Karlofcan Anlaşmasıyla Batı Roma İmparatorları'nın Alman hükümdarını kendiyle eşit ilan etti. Bizim buradaki Roma İmparatoru. Burada Roma İmparatorları var. Bunu denirleyelim. Burada haca gitmiş, hacda seçtiymiş, etmiş, varmış bir şahsiyet yok. Onu yapmazlar. Hiçbir haca gitmedi. Hepsi Roma İmparatoru. Roma İmparatoru eşittir. Evet. Ayasofya'da Hazreti İsa'yla yan yana duran imparator figürlerine dikkat ederseniz Osmanlı'da dinin işleyişinin temel unsur ve niteliklerini de ortaya çıkartırsınız. Bu dine bir egemenlik ilahiyatı yoludur. Bunu almışlar, meclis etmişlerdi, bütünleştirmişlerdi. Bunu niye söyledim imparatorluğum? Burada e, ham madde satıcısı, ham madde satıcısı e, başlangıçta tüccar oligarşilerinin, batılı tüccar oligarşilerinin ham madde e, ihtiyacını e, karşılayan bir egemenlik e, ajansının daha sonra e, bu işlerini farklı ölçeklerde e, yerine getirmesin ve giderek onların e, gelişmiş e, denilen silah teknolojileri başta olmak üzere e, işlenmiş maddelerinin alıcısı durumuna gelmesi. Yani bizim burada ordu söndürülürken kurup Tarayın gördüğü en büyük Endüstri imparatorluklarından birine kuruyor. Kemal Paşa 1917'de Bahdettin'le birlikte Velaat, oraya bir ziyaret yaptı. Kurup'un prens unvanı vardı, Kurup'un millasında bir yemek davetine katıldı ve Kurup Sanayi Tesisleri'nde gezdi. Vardiyalar şöyledir, Kurup'ta, Kurup tesislerinde o dönem itibariyle 75.000 kişi çalışıyor. Peki Krupp'un ham de soruyu soralım. Ana büyük olanlar. Ham maddeler olsun. Almanya yırmacılığının ana e, hattı. Yani e, e, eğer bir imparatorluktan söz edeceksek, eğer bir imparatorluktan söz edeceksek bu imparatorluk kul imparatorlukudur. Devam ediyoruz. Şunu e, vurgulamak istiyorum. 18. yüzyıldan itibaren İmparatorluklar Darphanesi dediğimiz bölgenin en merkezi konumunda yer alan Diyarbakır o kadar önemli hale gelmiştir ki sadrazamlığa giden yol Diyarbakır'dan geçer. Hı. Küçük bir araştırma, bir liste yapın. Sadrazamların birçoğu o bölgede beyler bey olarak görev yapmışlardan seçilir. Osmanlı kaybettiğini hissediyor. Batıdan ııı çekilmek mecburiyetinde olduğunu doğruya doğru gitmek mecburiyetinde e, olduğunu elindeki önemli kaynakların orada olduğunu e, önemli insan kaynaklarının, politik kaynaklarının orada olduğunu e, bu bu bilince varıyor. Ben orada tutunamazsam var olamayacağım. Bu çerçeve içerisinde yeni bir e, politik çerçeve e, e, e, oluşturmanın e, e, mecburiyetini e, bunu çok çok derinden e, hisseden bir e, e, ee, egemenler e, e, silsilesi var. Hepsinde e, bu yönü e, özellikle görüyoruz. E, bunu bu kadarla e, bitirip devam ediyorum. Yeniçerlik tasfiye edildi. Yerine ne geldi? Yerine Yeniçerliğin katledilmesinde işbirlikçi rolü oynayan köle paşalar geldi. Yeniçerli ağalar olmadan Yeniçerlik katledilemezdi. Ortadan kaldırılamazdı. Son Yeniçerası işbirlikçi e, Hüseyin e, ağa önce e, yeni ordunun başına getirildi. Yani Al-Sakir-i Mansure-i komutanı oldu. Ondan sonra da e, yerine e, Hüsrev Paşa geldi. Bayrası istilada ile ilgili çok anlatım vardı. 1200 kölesi olan bir paşadan bahsediyoruz. Bu 1200 kölenin dördü sadırazam oldular. Ve Hüsrev Paşa, Helmut von Molken'in yani Bizim sözünü ettiğimiz imparatorluklar darphanesini karış karış gezmiş, notlarını almış, o bölgedeki kaynakları incelemiş, bunun yanı sıra insanını incelemiş, ordusunu incelemiş. Daha sonra Alman Genelkurmay başkan olmuş Molker'in dikkatini çekmiştir. Mektuplarını ona sayfalama ayrılır Hüsrev'e. Hüsrev, kaptanı deryaları sırasında Amerika'dan ilk rüşvet alma şerefine nail olmuş paşamızdır. Ve e, orduya kara paşalar nizamını e, yerleştirmiştir. Bu bölgenin e, politiğinin maden kaynakları üzerinden yerleştirilmesinde en önemli isimlerden de Kendisi aynı zamanda Diyarbakır'da valilik yapmıştır. Bölgeyi e, çok iyi bilir. Bakıyoruz e, Hüsre'yle ilgili e, var e, muhtelif e, e, yazılar. Zaten e, kaptarlı deryalı da yaptı. Hüsre Hüseyin Paşa 35 yıl en yüksek devlet tutmanı elinde tutmanın yolunu bulmuştur ki bu da onun beceriliğine şam verir. Bunu söyleyen kim? Demin sözünü ettiğimiz e, Motge. Bakın e, öyle önemli şeyler söyler ki, memleketin ileri gelenleri arasında eski güzel Türk kıyafetini Avrupa biçimli üniformanın zevksiz ve rahatsız taklidiyle ilk değiştiren de o olmuştur. Bu tespitler biz yapmıyoruz. Batılıların bunlar hiç tespitleri. Bizi överme. Ne kadar güzel değiştiniz diye. Ama diğer yandan meselelerin özünü de ortaya koyarlar. Hüsre Paşa'nın muvaffakati olmadan büyüyecek hiçbir ticaret muamelesi, hiçbir tahil işi sonuçlandırılamaz. Hüsre Paşa'nın nakit olarak hesapsız servet biriktirdiği söylenmektedir. Bakın buna biyografik istihbarat denir. Bunları müthiş incelenmişler. Hüsre son aynı zamanda nedir? Yeniçeri Paşası. Çünkü Yeniçerlik'te ağlı sistem vardı. Paşalık unvanını verdiler. Yeniçerlik'i kanlı bir biçimde ortadan kaldırıp tasfiye ettiler. Yerine köle paşalar getirip oturttular. Enderundan yetişme köle paşalar. Sistem miktarı ellerine geçti. O kadar ki bir e, dönem vezaret hütbesiyle çok üst düzey görevlerde bulunan bir kölesini kendi ihtiyacı için ister. Derler ki devlet görevinde mümkün değil. Yasaları hatırlatır. O dönem köle alım satım devam etmektedir. Kendisi benim kölen dedir. belgesi yok, bana göndereceksin. Onun üzerine devlet başka birisini ikametmek zorunda kalır. Bir devlet düşünün ki dört sadrazamı kölelerden, köle kaşalarından oluştu. Bir devlet düşünün. De dediğim gibi bu bölgeye bir düzenin, bir sistemin yerleştirilmesinde en başta gelen isimlerdendir kendisi. Yetiştirmesini söylüyorum. İbrahim Atam Paşa. Sakız doğumlu, 1817. Sakız vakasında 4 yaşında Türklere esir düşmüş bir Rum çocuğu. İstanbul'da Hüseyin Paşa tarafından satın alınıp dairesinde tahsil gördü. Sonra 2. Mahmud'un iradesiyle dört çocuktan biri olarak Paris'e gönderildi. Orada 12 yıl İstanbul'a dönmeksizin aralıksız tahsil etti. Yani 1827-1839. Paris Maden Mühendisliği Yüksek Okulu'ndan sınıf birinci Sorak Dikram'ı aldı. İstanbul'a dönünce albay rütbesi verildi. Bu arada en önemli bilgi şu, Kral Louis Philippe tarafından kabul ve tebrik edildi. Yani e, Fransa'da teklif edilmiş bir bakıma. Ve Şuray askeri çalıştı, Gümüş Hacıköy Maden Müdürü 1842, Keran ve Ergani Madenleri Baş mühendisi 1845. İstanbul'a gelip önce erkan Harbiye Dairesi'nde, sonra Rekaburg'un halinde çalıştı. Devam ediyoruz, geliyoruz. Kendisi aynı zamanda Meclisi Tazminat, pardon Meclisi Tanzimat üyesi, Ticaret Nazırlığı görevi var. Bu hatlara çok dikkat edelim. Sonra nerede görüyoruz? Berlin ülkesi. Berlin ülkesi. 1876'da Berlin ülkesi. Hatta dikkat edin. Fransa'da jeoloji, tüm maden mühendisliği. Keba Ergan Madenler'de başmühendislik, o dönem çünkü maden emaneti humayeni, birazdan gireceğim o, ona çok önemli bir yapıdır. O yapı daha sonra bir dönüşüm geçirdi, o dönüşüm dönemine denk geldi. Oradaki başmühendislik böyle tipik bir teknik görev değil. Oradaki başmühendis, şimdiki, daha doğrusu şimdi sözde uygulamadan kalmış olan, o hal bölge valisinin yetkilerine sahip, politik yetkilerine sahip çok önemli bir makam. Sonra nerede görüyoruz? Dervin'de. Sonra nerede görüyoruz? Viyana. Viyana Dünya Yahudi Finansı'nın merkezi. Bu hatları iyi takip etmek lazım. E, bu bölgenin hikayesini anlatırken Yahudiler karşımıza daha çok çıkacak. Peki e, başka nedir? Mithat Paşa'dan sonra kim sadrazam oldu? İbrahim Eten. Mithat Paşa tasfiye edildikten sonra yerine İbrahim Eten geçti. Bu şunu gösteriyor. Bir sürekli vurdur. Batı'ya karşı Abdülhamid hemen e, tutup da, e, nasıl söyleyeyim birebir belki e, mutlakiyet e, denilen ama aslında e, e, bir bakıma buradaki kompradorlaşmış e, mutlakiyeti e, devam ettiren Batı'lıların onay ve destek verdikleri emperyalizm onay ve destek e, e, verdiği kendi o, e, düzenini kurmadan önce Batı'nın istediği masonik ee, biçimlere e, uygun e, bir e, kişilik aradığında İbrahim Ethem'e güvendi. İbrahim Ethem'in yetiştirmesi, Hüsren'in yetiştirmesi. Hüsren nerede vali? Diyarbakır'da vali. Oradaki gerçekliği en iyi bilenlerden biri. Detaylarına birazdan gireceğiz. Niyet